Ruhunuzdan, eşinizden, çocuğunuzdan, evladınızdan, hatta paranızdan bile daha yakın hiç peşinize bırakmayan bir şey var. KORKU! <gülüyor> Korkular klasik koşullanma ile öğrenilir ve edimsel koşullanma ile süreç devam eder. Şimdi korku halinde bizim beynimiz ve vücudumuz şöyle bir sistem izler. Bir korku olacak bir eylem yaşadığımız anda vücut bir anda adrenalini pompalamaya başlar. Adrenalin pompalandıktan sonra çarpıntı başlar ve kaslara, hücrelere çok daha fazla kan gider yani besin gitmesi sağlanır. Kaslara daha çok enerji aktarılmak istenmesinin sebebi de kişi bir an önce o adrenalin hormonu pompalanacak, kaslara enerji gidecek ve kişi bir an önce harekete geçip oradan kaçabilecek bir hal alması istenir. Beyin burada şöyle bir refleksle başlar işe. Yani tehlike nedir bir dönüp ona bakayım demez. Önce kaçar ondan sonra dönüp tehlikenin ne olduğunu anlamaya çalışır beyin. Zaten panik atak da aslında biraz burada. Zuhur eden bir şey. Panik atak şöyle bir şey diyebiliriz Olmayan, korku olmayan bir şeye Korku rengini vermeye başladığınız anda Vücudunuzun gösterdiği aşırı reaksiyonlar sizi işin sonucunda panik atağa sürükleyebilir. Şimdi mesela bir olay oluyor ve panik atak geçiriyorsunuz. Şimdi korku olmayan bir şeye korku rengini veriyorsunuz ve birden nefes alışınız ciddi manada hızlanıyor. Hücrelerinize ciddi manada oksijen gitmeye başlıyor. Bu sırada beyinde ciddi manada dikkat ve yoğunlaşma oluyor. Mesela dikkat edin bir ses duyduğunda bir köpeğin bile kulaklarını dikip sadece oraya baktığını görürsünüz. Panik atakta da yani bir şey korku olmaya başladığı anda da hemen bütün dikkatiniz oraya yoğunlaşmaya başlar. Bu kalp çarpıntısı, dikkatin yoğunlaşması genelde panik atakta da 20-30 dakika sonra son bulan bir özelliktir. Şimdi bütün olayları baştan ele alalım. Tekrar söyleyeyim. Panik atağın esas mantığı şu. Gerçekte korkulmayacak bir olay var. Mesela şuradan bir pitbull geçtiği anda bunlar herkes korkar. Neden? Yani bir parçanızı alıp size hatıra diye yutabilir. Pitbull. Ama mesela şuradan bir tane böyle muhabbet kuşu geçti. Küf küf küf diye şimdi oradan da aa ölüyorum falan. Şimdi bu garip olur anladın mı? Korku esas sende korku oluşturması gereken bir şey değil. Ama insanlar burada korkar. Panik atak tabii ki böyle bir şey değil. Bir örnek vermeye çalıştım. Panik esas mantığında hayatınızda esas manada korku olmayan bir şeye sizin beyniniz zihniniz korku rengini vermeye başlar. Korku rengini verince birden vücut size adrenalin pompalar, sürekli oksijen <gülüyor> Vücudunuza, hücrelerinize ciddi manada oksijen gelir ve vücudunuzun oksijen-karbondioksit dengesi bozulmaya başlar. Şimdi vücudunuzda bu anormal durum olunca zaten ilk reaksiyonu midede görenler çok fazladır. Midede bir sıkışma olur. Süreç devam ederse bir ufak baş dönmesi görürsünüz. Bu da sürekli oksijen çekip vücudun oksijen-karbondioksit dengesinin bozulmasından oluyor. Biraz daha devam ederse koyduğunuzda bir uyuşukluk görürsünüz. Bunlar panik adak belirtisidir ama bu ataklar kişide daha yüksek bir atağa sebep olur. Çünkü kişi felç mi oluyorum yoksa ölüyor muyum? krizi krizimi geçiriyorum, anam kolesterolüm mü yükseldi, beynim mi gidiyor falan böyle kendi kendine tribe girer halbuki endişelenecek bir şey yoktur vücudun dengesi bozulmuştur vücutta savunma sistemlerini devreye soktuğundan dolayı başınıza bunlar gelebilir. Böyle bir durumda acile gitseniz e ne olur ilaç yazarlar, gönderirler yani semptomlar o an geçer ama yani hastalık devam eder. Şimdi böyle bir durumda işi böyle temelde şöyle iki basamakla ilerlemek güzel olacaktır. Birinci o aşırı odaktan çıkman lazım çünkü o odaktan çıkmazsan o panik atan belirtileri 20-30 dakika boyunca devam edebilir. Şunu unutmaman lazım. Korku öğrenilebilen bir şey. Demek ki korkmamak da öğrenilebilen bir şeydir. O yüzden böyle mantığınla o odaktan çıkmaya çalışmasın İkincisinde de bir nefes antrenmanı var. Bu nefes antrenmanında burnundan önce bir derin nefes alırsın. Bu şekilde vücudunun bozulan oksijen ve karbondioksit dengesini biraz daha dengelemiş olacaksın. Bu atanı biraz sakinleştirebilir. Şimdi bu zamana kadar e, böyle arkadaşlarımızdan, doktor arkadaşlarımızdan aldığımız bilimsel makalelerde okuduğumuz şeyleri sizlere sunduk. Ama bundan sonrasında bu olayla ilgili Bediüzzaman'ın çok inanılmaz bir açıklaması var. Yani ben bir dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hani ilaca başvuruyorsun, doktora gidiyorsun, semptomların bastırılıyor ama bu tedavi olayı tam olmuyor. Çünkü semptomların bastırılıyor, o anı hani hissetmiyor. Hani mesela başın ağrır bir ilaç alırsın o seni iyileştirmiyor semptomlarını bastırıyor ama bir hastalığın varsa sabit mesela migrenin varsa bir baş ağrı hapı migrenini geçiren bir şey değildir sadece o anlık bir saatlik üç saatlik beş saatlik semptomunu orada azaltır ama devamında hastalığın sabit kalır. Şimdi az önce konuştuğumuz şeylerde ben kendi adıma diyeyim tam bir çözüm göremedim ama Bediüzzaman'ın şu cümlelerinde bir çözüm bulabilirsiniz Cenab-ı Hak hav damarını yani korku damarını hıfsı hayat için vermiştir. Yani niye veriyor? Şimdi sen hayatta kalman lazım öyle düşünsen ölümüne cesursun lan demir ısırayım diyorsun mermi atıyorlar, mermiye kafa atayım diyorsun. Yani böyle olmaz anladın mı? Kendini koruman lazım, işte suda açılmaman lazım boğulmamak için, ateş görünce yaklaşmaman lazım yanmamak için, yüksek bir yerdeysen işte ay dur adım atmayayım demen lazım niye? Hıfza hayat için vermiş. Demek ki korku damarının esas temelde verilme sebebi ne? Hayatımızı muhafaza etmek. Yoksa yani bu korku damarları olmasa hani evde bebeğin gelse böyle aa baba desin lan desin futbol topu gibi tekme atmaya çalışsın bebeğe. Dersin ki şu 6. kattan Ahmet Bey'lere bir atayım yani zaten korkmuyorum yani ölse ne olacak çocuk falan dersin. Ama bakıyorsun böyle kafaya Kafası gözle oynasa hemen tedirgin olsun. Niye? Onun hayatını hıfs ve muhafaza etmek için. Ayıktım mı? Cenab-ı Hak hafta marını hayat için vermiş. Hayatı tahrip için değil buralar çok önemli şimdi. Hav yani korku. 2-3-4 ihtimalden bir olsa hatta 5-6 ihtimalden bir olsa ihtiyat karane yani tedbir için bir hav korku meşru olabilir. Yani bu cümlede şu anlatılıyor böyle korkulacak. Mesela ben şurada silahı çeksem böyle sekol senin kafana dayasam kafana sıksam. Gerçekten 3-4-5 ihtimalden birinde ölürsün yani değil mi? 5-1-6-1 ölme ihtimalin yüksek sebepler planında. Yani baktığında o zaman bu korkacak bir şey. Mesela şurada işte bir hastalık bulaşacak. Bulaşacak olan hastalık AIDS hastalığı. Şimdi AIDS'e bulaşmış bir adam yani 2, 3, 4, 5 ihtimalde bir pert olur. Değil mi? Kesinlikle. Hatta 2 ihtimalde bir pert olur. E şimdi böyle olunca AIDS denen şeyden korkmak. Yani bir tedbir almak. Bu meşru bir şey mi? Meşru. Buralarda sıkıntı yok ama cümlelerin devamına dikkat edin. Fakat 20, 30, 40 ihtimalden bir ihtimalle haffetmek yani korkmak evhamdır tüm hayatı da azaba çevirir. Yani mesela şimdi şöyle bir şey düşünelim. Ben şimdiye kadar hayatımda bir bin defa en az asansöre binmişimdir. Ama birinde anca kalmış Şimdi binde bir kez asansörde kaldım diye asansöre binmekten korkulur mu sizce? Ya da mesela nasıl anlatayım en az bir bin iki bin defa trafiğe çıkmışımdır. Bunun bir tanesinde arabanın ucunu köşeye bir yere vurmuşumdur. Sizce böyle binde bir ihtimalden dolayı bunlardan korksam hayatı azaba çevirmez mi? İşte panik atak dediğimiz olayın kendime göre bir tedavisi burada başlayabilir. Esas manada 20, 30, 40, 100, 500'de bir ihtimal olan bazı şeyler Korku değildir ama bizde korku rengi bir gibi gözükebilir. Ve bunlardan korkmak bir süre sonra panik atak denen hastalığın zuhur etmesine sebep olur. Ve tüm hayatınız evhamlı bir şekilde azaba dönüşür. Tabi bunların her birinin çok güzel bir ilacı daha var. Namaz. Sizce kaç psikolog bir müminin secdede bulduğu huzuru ona verebilir ki? Ne mutlu yere eğilip ruhuyla göğe yükselenlere. O yüzden sen yalnız Rabbinden kork ki başkalarının kasavetli korkularından kurtul dostum.